وَنَحْنُ عَلٰى ذَٰلِكَ Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün mavzuğumuz, yine Peygamber Efendimiz, delilimiz, rehberimiz, panderimiz nur kaynağımız vesileyi necatımız Cenabı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri. <Gülüyor> Müterennimler bugünkü dersimizde Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın sünnetine uymanın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 Cenab-ı Halik-ı Zülcelal buyuruyorlar ki Estaizu billah Kul in kuntum tuhubbunallâhe fettebiûni yuhbümkumullâhu ve yevfirlakum zünûbekum Söyle Habibim Muhammedim Resulüm Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olunuz Muhterem Müslümanlar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 Taştan ve tunçtan yonttuğunuz, putlara, ilahlara kapıyorsunuz. Yolunuzu şaşırmışsınız. Azami gaflettesiniz. Dalaletin gayyalarında bacalıyorsunuz. Geliniz hakikati, gerçeği kabul ediniz diyordu Peygamber Efendimiz. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, Hazreti Ömer'in şu sözünü zaman zaman size naklederim.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 önlere sahraalara düşüp 18 sene bir mürşidi kâmile hizmet ediyor, 18 sene sonra Kâbe-i muazzamda Beytullah'ı tavaf ederken Hecertül halqa turran fi hawaka ve aytemtul ayale likeyraka vel qata'tani fi'l لَمَا هَنَّ الْفُعَادُ إِلَى سِوَاكَ Münacatını böyle manzum olarak barigahı ı mecdi uluhiyete Kabe kurbundan yükseltiyor İbrahim İbn-i Tacı, tahtı, saltanatı, sultanlığı, bütün halkı senin yolunda bertaraf ederek aile-i dul, evladı yetim olarak bıraktım huzurundayım, kabe'nin gölgesindeyim, beytini tavaf ediyorum Yüce Rabbim. İbrahim eten devam ederek böyle diyor. وَلَوْ fil فِي الْحُبِّ اِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَدُ اِلٰى سِوَاكَ Çilelerle beni paramparça etsen, her parşam bir dağ başında kalsa Yüce Rabbim, gönlüm senden gayriye bir nefes ve zerre kadar dahi meyletmez. Madun, mabudum bilhak sensin, Rabbim sensin, Halik'im sensin, İlah'ım sensin, her şeyim sensin Yüce Rabbim. <gülüyor> Muhterem Konyalı kardeşlerim, şahit olunuz, ben de Rabbime öyle diyorum. Evet, evet. Her şeyimle Dergahındayım, kullara ve putlara baş eğmemekte kararlıyım Allah'ım. Hani, Akif, Akif, yumuşak başlı isem kim demiş uysal Koyunun?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 Önüne oturur tapardık, sonra da ekmeğimize katık ederdik, katık yapardık diyor. Gülünecek şey. Şirkin akıbeti bu. <gülüyor> <gülüyor> Stalinkrad ve Lelinkradlar da son yüzyıllarca putlar tiktiler muhterem Müslümanlar. Sonunda kendi elleriyle dikenler söktü. Arabalara takıp sokaklarda taşıdılar ve üzerine işlediler muhterem ümidler. Biz, <gülüyor> yine biz, en küçük torunlarımızdan, en yaşlı amcalarımıza varıncaya kadar Allah'a kuluz inşaallahu teala. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhterem ünliler, bir halinizde vardı ki hatırlayınca ağlarım diyor, kızlarımızı hatırlarınca, hatırladıkça ağlarım diyor Hazreti Ömer, kızlarımızı 7-8 yaşlarında, 6-7 yaşlarında kocaya vermeyeceğiz diye elimizle feryatları içerisinde toprağa gömerdik diyor, ya, devri cahiliye adeti.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 bu sözleri, bu batıl iddiaları üzerine Cenab-ı Halık-ı Zülcelal ile dertimizin levhasını, ser levhasını tezcin eder, ay gönderdi ve Mevla böyle buyuruyor قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُون۪ي يُحْبِبِكُمُ ve وَيَغْفِرْ لَكُمْ <gülüyor> ذُنُوبَكُمْ Muhammed'im, yüce elçim, Ali Peygamber'im,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 Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidin el-mürşidin el-mehdiyin diyor. Konya'lı kardeşlerim duyuyor musunuz? Bu şartlara, böyle günlere, gecenin karanlıkların dalgaları gibi zulmet üzere fitmelerin dalgalandığı günlere, her gün sabah ayrı bir fitnenin aleme yayıldığı günlere varırsanız Aleyküm bi sünneti ''Benim sünnetime sınsıkı sarılıp mülazamet edin ve sünnetil hulefâ-i râşidînel nûrşidînel Mehdiin yol gösterici, en doğruda yürüyen ashabım ve hulefâ-i râşidînim, ondan sonraki onlara tabi olanların yoluna sülük ediniz.'' diyor. Muhterem Müslümanlar, şu halde biz Kapı Camii'nin olarak bir ahdimiz var değil mi? Dünyaya bininci defa gelsek, dünyaya bininci defa gelsek, her gelişimizde bin yıl ömrümüz olsa, biz Muhammed ümmetiyiz, elhamdülillah ve teala. Muhammed ümmetiyiz. Ya Rab, ya Rab, bizi peygamberin yolundan ayırma. Ya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 Hadi bizim Konya ile baklava diyelim muhterem emirler. Hazreti Ömer sofraya bakınca böyle bir hayret ızhar ediyor. Fatun hayrula diyor, bizim sofrada bugün bir değişiklik var diyor. Müslümanlar, <gülüyor> ya niye bu rüşveti alıyorsun diye soruyorsunuz şimdi?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 veririz var mı? Olur mu hocam diyeceksin? Ey vallahi olacak inşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz kıyamet kopmadan asr-ı saadetim gibi bir gün daha gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Ben sadece şu işin üzerindeyim benim sağlığımda olsaydı da benim Abdurrahman'a gençlere kalmasın, benim sağlığımda olsun da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 Mevla her şeye kadir altı buçuk milyarın altı buçuk milyarın kalbi Cenab-ı Hakk'ın iki Kudret parmağı arasında isterse şöyle çevirir isterse böyle çevirir ve Kur'an'ı Kerim ve embruuna illa vahidettin keem him bil basar diyor Biz bir şeyi Murad ettik mi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 Yemenizde, içmenizde, evinizde, çarşınızda, alışverişinizde, adab-ı idarenizde, amirliğinizde, memurluğunuzda, hocalık ve hacılığınızda, mühdilik ve vaazlık ve imamlığınızda ve bütün halükarda, hayatınızın her safhasında فَتَّبِعُونِي <gülüyor> يُحْبِبْكُمُ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 ''Bilirim ben beni, sevecek yüz yok bende, sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Rasûlullah.'' diyor. Rasulullah bile bir kimseye muhabbet eder, severse, kurtuldu, ebedi kurtuldu demektir. Allah severse, evet, ''Yuvbibkümullâhu ve yavfirlakum zunûbekum'' Allah sizi Rasûlullah'a tabi olduğunuz zaman, sünnetine uyduğunuz zaman sever.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 Kur'an-ı Kerim böylece beyan ediyor. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri "Men ahabbe sunneti fakat ahabbani ve men ahabbani kana ma'iyye ma fi'l cennet." "Bir kimse sünnetimi severse beni sever, beni seven de cennette benimle beraberdir." buyuruyor. Ya Müslümanlar duyuyor musunuz? Herhangi bir kimse Beni, sünnetimi severse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraberdir. Allah'ı seven Cemali ile beraberdir. Resulullah'ı seven Cennette komşudur onunla beraberdir. Mevlana'ları seven Muhyiddin-i seven Cüneydi Bağdadileri seven Baezid-i seven İmam-ı Azamları seven Biraz daha yukarıya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 Allahum hvi kavmî fe innehum lâ yalemun. Ya Rabbi benim bu kavmime hidayet ver bilmiyorlar da onun için yapıyorlar buyurdu. Uhud meydanında da Allahümme hvi kavmî fe innehum lâ yalemun. Bu kavme sen guflanınla, nurun ve hidayetin ve tevfikınla yetiş bilmiyorlar da bu cefayı onun için yapıyorlar hidayetini lütfet gerçeği görsünler diye dua ediyor. Biz de dua ediyoruz muhterem Müslümanlar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 Ali Seyyidü'l İslam'ın amca zadesi. Ve buyuruyorlar enü medînetü'l ilmi ve aliün bâbuhâ. Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Kim ilim istiyorsa kapıya müracaat etsin, Ali'ye gitsin buyuruyorlar. <gülüyor> Esrar deryası, ldünyâ deryası muhterem şumalar. Bazen böyle elini sadrine, kalbinin üzerine vurur ah ehil arıyorum Allah Resulü'nden aldığım ulum ve dünyası aktarmak için buyururlardır Hazreti ali kerem Keram evet. Tefsir-i Mahaymi diye iki ciltlik bir tefsir var muhterem Müslümanlar Medine-i Münevvere'de vefat etti Aslen Türkistanlı sonra Konyalı sonra Medine'de vefat etti Şizde çok tanıyan var Saatçi Osman Efendi Hoca bir gün bana demişti ki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 Arapça eserler satan bir zata sordum. Var mı Tefsiri Muhayimi? Var dedi. Muhterem Müslümanlar aldım ve hala kütüphanemde Tefsiri Muhayimi. 25-28 kadar takım tefsir var. Kurtubi'den Tefsiri Muhayimi'ye kadar kütüphanemde. Bir de Tefsiri Muhayimi. Orada pardon mukaddimede Hazreti Ali'nin şu sözünü almış. Tefsir-i Muhayimi'nin mukaddibesinde Hazreti Ali böyle diyor. Lev en uqra 70 ba'iran min ma'na al-Fatiha la Ali böyle diyor. Lev en uqra 70 ba'iran min ma'na al-Fatiha Eğer murad etsem Fatiha suresinden 70 deve yükü kitap yazarım diyor. Fatiha'nın manasından yetmiş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 Çünkü bakınız şemal kitaplarına, sahabenin Peygamber Efendimiz'i dinlerken tavırlarını naklediyorlar da, ke'enne alâ rûsihim tayr sahabe Peygamber Efendimiz'i dinlerken, başlarının üzerinde kuş var da, devirseler uçacakmış gibi Resulullah'a kulak verirlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtemelen Müslümanlar, biz de, Tab buradan başımızı ve kulağımızı uzatıyoruz. resul Efendimiz'in bütün buyruklarına köle ve benden eşesiyle teslimiz. Ya Rabbi bizi onun sünnet ve yolundan ayırmadı. Evet muhterem Müslümanlar, Hazreti Ali soruyor ya Resulallah sünnetiniz nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnetini şöyle tarif ediyorlar. Geçen dersimde iki fıkrasını almıştım. Buyuruyorlar, El-Mârifetü Re's-i Mâli. Ya Ali, Marifetullah sermayemdir. Evet. Beşerin ekremi mahluk olan, eşrefi mevcud olan insanın yaratılışın gayesi Marifetullah'tır.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 köpeğin sevgisi bile. Yani adam vardır, köpeği değnekle dövüyor, gördüğümüz zaman içini sızlıyor, köpeği dövdüğünde bile. Öyle mi Sümanlar. Adam vardır, kedinin başına basmış ayağını, öyle katlediyor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 ve yine İslam, ve yine İslam. Aslı saadette, ya Akif öyle diyor, feyza bütün afakını sarmıştı zeminin, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor. Peygamber Efendimiz'den evvel beşeriyet ve insanlığın hali bu. <gülüyor> feyza bütün afakını, ihtilaf tefrika manasına burada feyza, feyza bütün afakını sarmıştı zeminin, değişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Böyle bir cemiyete Hazreti Fahri Kainat, Cenab-ı Muhammed'in gelişinden sonra şu şeyi mânkıbey dikkat cümleyle anlatıyorum kesiyorum Müslümanlar bağışlayın beni. Bilal-i Habeşi'ye Hazreti Ebu Zer anhuma kara karının oğlu diye vermiş. Evvelce benden duydum. Bilal-i Habeşi esmer olduğu için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 Peygamber Efendimiz Salallahu bak bak bak, mütermemiler şimdi şakavetler cinayetler karakol karakollar köyler taranıyor aileler haniler hanımlar yıkılıyor ya. Aslı saadetin bunları top bir tarafa bırakın hadisesi de bu evet. Yani günler aylar içerisinde yıllar içerisinde aslı saadetteki müthiş hadise bu.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 Gülerek ölmeyi nasip ve mukadder eyle. Hakkı hak bülüp, Hakkı ıttıvak, batılı batıl bülüp, batıldan ictinab zümreyi salihine ilhak eyle. Şeriatı, karra Ahmediyeyi Muhammediyeyi mustafa büyüye temessük ve ittibarlarımızı yevmen feyevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet, ve cemali ilahiyyesiyle intifat ve ikram ikramayla. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.